Belli bir sisteme bağlamak için bir kitap göndermiş. Bu kitap bizim hayat düsturumuz. Her şeyde ona uyuma mecburiyetindeyiz. Şahsi hayatımızda, içtimai faaliyetlerimizde, bütün aktivitelerimizde bu davranışım, benim, bu hareketim, bu hamlem. Allah'ın kitabına uyuyor mu, rızasına muvaffak mı? Kitaba uyuyor mu, rızasına muvaffak mı? bazen kitaba uyar da içimiz meseleyi bulandırdığında rızasına muvafık olmayabilir. Yani sadece kitaba uyması yeterli değil. Rızasına da muvafık olması lazım. Onu biz benzetiriz. Kitabı uydururuz. Tamamen damarlar tıkalıysa baypasdan başka çaresi yok onun. İhtiyaçsa. Açık damar yani bu balonla girilecek kadar bir açıklık varsa Yorlar, damarlar elastiki. Onlar açılıyor. İşte benimki çok birinci damarda zorlandı biraz. Bir balon soktu. O balon açtı, açtı, açtı. Yüzde yetmiş açtı. Ben konuşuyorlar. Dinledim ben onu. Sonra onu çıkardı. Bir tane daha balon soktu. Oraya yüzde yüze ulaştırdı onu. Sonra balon açtığı yere stent koydu. Ölme nispeti şimdi bindelerde belki birkaç bindelerde bir diyorlar ama o esnada o şeylerden lezyonlardan bir parça kopabilir beyine gidebilir bir beyinde bir damarı tıkayabilir ve ölebilirsin sen orada kalp öyle bir şey karşısında çok ciddi bir refleksi olur durur can yani o anda bir enfarktüs geçirirsiniz damarı çünkü tıkıyor adam bütün o esnada kan kesiliyor bu bir Kaç saniye dahi olsa, birkaç dakika dahi olsa tamamen tıkanıyor, tamam. Bypass'a göre biraz daha az riskli. Sonradan yapılan dua, önce olmuş işe tesir eder. Allah dua yapacaklarını bilir onların. Ona lütufta bulunur. Allah için önce sonra yoktur. Önemli olan, müessül olacak bir şeyin yapılmasıdır. O'nun mesir kabul buyuracağı bir şeyin yapılmasıdır. Damarın içinde, Allah her şeyi öyle yapmış, yaratmış ki, o turbanın yanında saygısız olurlar. Da. O damarın içinde böyle sayılır, cildiniz gibi sizin sinir sistemi falan olsa, iflahına sökülür sizden. O damar açılıyor, önce balonla şişiriyor, arzu ki ölçüde şişmiyor yani, yüzde yetmiş şişiyor, yüzde yüz şişsin istiyor,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 Tavırların oturuşunu, kalkışını, sözünü, sohbetini beğeniyor, narsist deyip adamı horluyoruz ama fakat mutlak manada insanın da kendisini beğenmemesi mümkün değil. İnsan aşık olunacak bir varlık. Allah öyle mükemmel yaratmış ama nerede o nimetin kadri? Yani diğer canlılarla insan arasında mukayese de üstad bir altın bin altın diyor.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 önünü görüyorsun, arkasını görüyorsun sağını görüyorsun, solunu görüyorsun bir hem tabi elmas olduğunu görüyorsun maddeci düşünce elinde insanın kadri kıymeti bir çukura yuvarlanmıştır insan bir elmasken bakır caddesinde peylenmiştir onu o sanatın hünerver antika sanatçısı bilir Allah bilir sen de onun ölçüleriyle, bu tabirler üstüne Sen de onun ölçüleriyle bakarsan, insan bir hemta, eşi yok, menendi yok, bir varlık. Hakif, senin mahiyetin hatta meleklerden de ulvidir diyor. Mahiyet. Meseleyi cesedine, bedenine sadece yükleme. Çünkü sen ceset değilsin. Yani ceset olmayabilirsin.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 Ne haklar, ne selahiyetler, ne kıymet, ne finansaline yapılıyor. Bu insan için ebedi bir yurt yapılıyor. Çok kususiyetleri olan, atom alemine bağlı olmayan, dönmeyen, erimeyen, tükenmeyen, sonra gelmeyen, sonra ebedi saadet olacak. İnsan hiç ölmeyecek. Yani öyle şeyler ki bunlar. Bunlar demek insanın ruhunu Allah'ın lütfu, huzur inkişaf edince Allah bunları lütfediyor. Allah'ın insandan istediği çok pahalı şeyler değil. İnsan onu gözünde büyütüyor. Sonra cenab bakınca Hakk'ın görüyor. Burada değişik şeylerde, perdelerin arkasında gördüğü şey apaçık. Merak etmez misiniz yani? Ama mirati ruhunuza göre yani. Kainattaki bütün güllerde, çiçeklerde, nizamda, ahinkte...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 tecelliyle onu görürsünüz. İşte bu dünyalara değer bir şeydir. Onun için Ali'ül Kari'n çok arz ettim onu. Yerâhul mü'minûne b'gîri keyfin idraki idrakim ve darbin min misal ediyor. Fe yensevnen na'îme idâ râvhâ fe yâ Mü'minler kemiyetsiz ve keyfiyetsiz görürler. Ama o zaman bütün cennet nimetlerini unuturlar yani. Onu Varsa oğlunu unutur, eşini unutur, hürilleri unutur. İşte hayret makamı, zat karşısında gerçek hayret makamı orada yaşanır. Tasavvuf öyle bir tabir yok da, hayret makamının hakka yakin yaşanması ancak orada olur. Bazı şeylere karşı hayranlık duyarsınız, fathusufani hayranlık duyarsınız. İcraati ilahi, vicdanen daha derin duyar, ona karşı hayret duyabilirsiniz.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 Yakın bir benzetmesi ayı gördüğünüz gibi görürsünüz ve birinizin görmesi diğerinizin görmesine mani olmaz. Ama herkes yine gözünün inkişaf, basiretin inkişaf ufkuna göre görür. Görür kalburun inkişafına göre görür. Şimdi bunlara bakınca yani bak insan da bunlar var. İsrafilin, azemetli ikilini görmeden büyük şeyler bunlar. Seversin saygı duyar Aynı yolun yolcusu, aynı yolda öncün senin. Senin peygamberinle derin münasebeti var. Bir de senin sevdiğin Allah'ın onlara güzel bir teveccühü var hususi. Onun hatırına delice sevsen de ya. Fakat mahluk onların hepsi. Seni gibi mahluk. Ve senin büyüklerin onların büyüklerinden ileridir. Senin küçüklerin de onların iler ileridir. Cebrail Efendimiz'in arkasından yürüdüğü gibi.